Peki bu diye Hepsi ki, Peki bu İslam içerisinde bu fetvaların ağırlığı ne ismetedir? Yüz ekaştır mesela. Resulüküm Salih veyesi mi? Şun dedi ki bürüteceksin fetva'yı. Mesuliyet fetva yerine ait Sana ait ayet değil mi? Meğer ki alim olasın o fetvanın yanlış olmadı ne anlatsın? Taahhüdü mütevafık da değil mi? ve ilahsanmış on taklitleri ona itibar mıdır? Veyahut alim olursun. Öfet falan amil olmazsın. Çünkü her Müslümanın Kur'an'dan iştihad etmesi kendisine o hak verilmiştir. Ama iştihadını adam çağıramaz. Çünkü insan evini yıkmasına müsaade ve evini yakmasına müsaade etmezler. Şu bazı mesela İmam-ı Efendimiz Hazretleri'nin iştihadı vardır. Ben o iştihatler benim, benim şahsi olarak ben onu tutmam. Ama bir Müslüman geldiği vakitte bana sorsa ben İmam-ı Azam'ın iştihadını söylerim ona. Böyle yaptığı. Mesela ne gibi? Ağzımı açtım Ramazan'da, lap diye su kaçtı ağzımın içerisine benim. Biri su attı yukarıdan, İmam-ı Azam'ın iştahını göre güne gün lazım gelir. Bana göre bir şey lazım gelmez. Kasıt yok çünkü. o Hanıme takipçiler, kazara su kaçmış senin ağzına. Ama böyle olmasa rağmen, bir müslüman bana gibi sorsa, dedi ki, efendi de benim ağzımın su kaçtı. Apsalırken kazara, ben ne yapacağım dese, günde gün tutacaksın diye söylerim ben. İmam-ı Azam'ın iştahını söylerim. Kendisi adımı söylemem. O vakit, meshebi muzafferiye olur o. Ben iştahını söylerim. Herkes bir iştahat çıkar olur diye dört mezhep bir milyar mezhep olursun ona herkes kendine bilinme. Peki terbik yapmak istiyorsunuz? Olabilir. Sikada olur. Sikada olur. Azimette olur. Ruhsatta olmaz. Mesela kadın ellersin, aptas olursun. Elin kadar yer aptas olur. Elle yerine kanar yerine aptasın Kadın yerine aptasın bozu olmadı. Kadın yerine aptasın bozu olmadı. Bizim anladığımız daha bulunmaktan böyle. Sikada olur. Yani azimette, ruhsatta olmaz. Ruhsatta, pek müşkilat olur soruldu. Müşkilat var oldu. Ocağa şeytan buyurdu ki benim ümmetim batıllarına it itaat etmezler dedi. Hiçbir müçtehit benim içtihadım haktır diyemez. Ben böyle anladım ben. Allah da onlara bu hakkı vermiştir. Bir müçtehit içtihadında isabet edemezse bir şey olur. İsabet ederse ikisi olur. Hatalı dediği şey olur. Onun için prova etmek lazım bu şeyi Sonra dört müsbet diler ki 180 mezhep var. Kaybolmuş, dereler akmışlar, dört mevrede birleşmişler. İsmail Mugayre tipi İsmail ki yani Buharış sahibi, onda da var. Davr-ı Zahiri mezhebi var, bir adam yok, farklı mezhefleri var. Onun için herkes şimdi, şahsını edebilir ya da ama, biraz öyle dediğim gibi iştahını adam çağıramaz. O vakit mezhep çoğalır. Kendi evini yıkabilir, yakamaz. Ona benzer o, işahatı adam çağırdı mı, evini yakmaya benzer, Mali uçluğu var. Olur.